Hadid Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Göklerde ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. Azizdir O, Hakim'dir. Göklerin ve yerin mülkü ve yönetimi O'nundur. Diriltir, öldürür. Her şey üzerinde kudret sahibidir O. Evveldir O, başlangıcı yoktur. Ahirdir o, sonu yoktur. Zahirdir o, her şeyde belirir. Batındır o, gözlerden gizlenmiştir. Her şeyi en güzel biçimde bilendir o. O, odur ki göklerle yeri altı günde yarattı, sonra arş üzerinde egemenlik kurdu. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve onda yükseleni bilir. O, Nerede olursanız olun sizinle beraberdir. Allah işleyip üretmekte olduklarınızı en iyi şekilde görmektedir. Göklerin de yerin de mülkü ve yönetimi O'nundur. İşler ve oluşlar O'na döndürülür. Geceyi gündüzün içine sokar O, gündüzü de gecenin içine sokar. Göğüslerin sakladıklarını çok iyi bilendir O. Allah'a ve Resulüne iman edin. Sizi üzerinde buyruk sahibi yaptığı şeylerden başkalarına bol bol verin. İçinizden iman eden ve infakta bulunanlar için çok büyük bir ödül vardır. İman sahipleriyseniz size ne oluyor da Allah'a güvenmiyorsunuz? Oysa ki Resul sizi Rabbinize inanmaya çağırıyor. Sizden kuvvetli bir söz de almıştır. O, odur ki, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye kulu üzerine gerçeği apaçık gösteren ayetler indiriyor. Allah size karşı gerçekten çok şefkatli, çok merhametlidir. Allah yolunda harcama yapmanıza engel ne var ki? Göklerin ve yerin mirası zaten Allah'ındır. Sizin fetihten önce infakta bulunan ve çarpışmaya gireniniz, bunu yapmayanlarla aynı değildir. Onlar derece yönünden fetihten sonra infakta bulunup çarpışmaya girenlerden çok daha üstündür. Allah hepsine güzellik vaat etmiştir. Allah işleyip ürettiklerinizi en iyi biçimde haber almaktadır. Allah'a kim güzel bir borç verecek ki o onun verdiğini kat kat artırsın. Böyle birisi için onur verici bir ödül de vardır. Gün olur mümin erkeklerle mümin kadınları ışıkları önlerinde ve sağ yanlarında koşar görürsün. Şöyle denilir. Bugün size altlarından ırmaklar akan cennetler müjdeleniyor. Sürekli kalıcısınız içlerinde. İşte büyük başarının ta kendisidir bu. O gün iki yüzlü erkeklerle iki yüzlü kadınlar iman edenlere şöyle derler. ''Bize bakın da ışığınızdan bir parça alalım.'' Şöyle denir onlara, ''Arkanıza dönün de bir ışık arayın. Nihayet aralarına kapısı olan bir sur çekilir. İçinde rahmet vardır onun. Dış tarafı ise bir azap.'' Onlara seslenirler, ''Biz sizinle değil miydik?'' Derler ki, ''Evet bizimleydiniz. Ancak siz kendinizi yaktınız, bekleyip durdunuz.'' Şüphe ettiniz. Hayal ve kuruntular sizi aldattı. Nihayet Allah'ın emri geldi. O sinsi aldatıcı sizi Allah ile aldattı. Bugün artık ne sizden fidyalınır ne de küfre sapanlardan. Varacağınız yer ateştir. Odur sizin Mevlanız. Ne kötü dönüş yeridir o. İnananlar için hala vakti gelmedi mi ki kalpleri Allah'ın zikri? Kur'an ve haktan inen için ürpersin de daha önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun zaman geçmiş de kalpleri kaskatı kesilmiş kimseler gibi olmasınlar. Onların çoğu yoldan çıkmıştır. Bilin ki Allah toprağa ölümünden sonra hayat verir. Ayetleri size açık seçik bildiriyoruz ki aklınızı işletebilirsiniz. Şu bir gerçek, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, bir de Allah'a güzelce borç verenler için karşılıklar kat kat yapılır. Onlar için onur verici bir ödül de vardır. Allah'a ve Resulüne inananlar var ya, özü sözü doğru kişiler onlardır. Rableri katında tanık olanlar, şehitlik mertebesine erenler de onlardır. Onların ödülleri ve ışıkları vardır. Küfre sapıp ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennemin dostu olacaklardır. Bilin ki, şu ireti dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden, bir süsten, aranızda bir övünmeden, mallarda ve evlatlarda çoğalma yarışından başka şey değildir. Bir yağmur misali ki, çıkardığı bitkiler çiftçilerin hoşuna gider. Ama biraz sonra o ot kurur, sapsarı kesildiğini görürsün. Nihayet bir ot ufantısı haline gelir. Ahirette şiddetli bir azap var, Allah'tan bir af ve hoşnutluk da var. Dünya hayatı bir aldanış, gurur aracından başka şey değildir. Rabbinizden bir affa ve Allah ile Resulüne inananlar için hazırlanmış bulunan eni de yerle göğün eni kadar olan bir cennete doğru yarışarak koşun. Bu, Allah'ın dilediğine vereceği bir lütuftur. Allah, o büyük lütfun sahibidir. Yeryüzünde ve kendi benliklerinizde meydana gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta belirlenmiş olmasın. Bu, Allah için çok kolaydır. Böyle yapılmıştır ki, Elinizden çıkana üzülüp ümitsizliğe düşmeyesiniz ve Allah'ın size verdiğiyle sevinip şımarmayasınız. Çünkü Allah kendini beğenip övünenlerin hiçbirini sevmez. Onlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden kişilerdir. Yüz çeviren bilsin ki Allah ganidir, hamîyettir. Andolsun biz resullerimizi açık seçik delillerle gönderdik. Ve onlarla birlikte kitabı ve ölçüyü de indirdik ki insanlar adaleti ayakta tutsunlar, adaletle doğrulsunlar. Ve demiri de indirdik. Onda zorlu bir kuvvet ve insanlar için birçok yarar vardır. Allah bu sayede kendisine ve rasullerine gayba inanarak kimin yardım edeceğini bilecektir. Allah kavidir, azizdir. Andolsun Nuh'u ve İbrahim'i de Resul olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı bunların soyları arasına koyduk. O soylardan bir kısmı hidayete ermiştir. Ama onlardan çoğu yoldan çıkmış olanlardır. Sonra onların eserleri üzere Resullerimizi ard arda gönderdik. Meryem'in oğlu İsa'yı da onların ardınca gönderdik. Ona İncil'i verdik. Ona uyanların gönüllerine şefkat ve merhamet koyduk. Bir bid'at olarak ortaya çıkardıkları ruhbaniyeti onlar üzerine biz yazmamıştık. Allah'ın rızasını kazanmak için ortaya çıkardılar. Ama ona gerektiği şekilde saygılı olmadılar. Onların iman edenlerine ödüllerini verdik. Onlardan çoğu yoldan çıkmış olanlardır. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve onun Resulüne inanın ki size rahmetinden iki nasip versin. Size kendisiyle yol alacağınız bir ışık lütfetsin ve sizi affetsin. Allah gafurdur, rahimdir. Böylece ehli kitap Allah'ın lütfundan hiçbir şeyi kotarma gücünde olmadıklarını bilsinler. Lütuf Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir. Allah büyük lütfun sahibidir.